''İslam öyle bir büyüyecek ki Osmanlı saltanatı yanında gölge kalacaktır.'' diyor. Bak bu büyümeyi lütfen sadece şekilcilik, cihetiyle düşünmeyin. Sahabeniz düşümü gibi o mana da büyüyecek. Anladın mı? O merhamet, şefkat. Bu topraklar hep öyle fethedilmiş, öyle devam edecek. O günler gelecekmiş. Bak nurumu tamamlayacağım ne demek? Bu demek. Şimdi ona inanmak lazım. Ayettir bu yahu. İmtihana taalluk eden meseleler açık seçik olmaz olamaz da. Madem Allah kulunu ayıracaktır. Alimini, cahilini, zalimini, mazlumunu, cömertini, cimrisini, onun yolunda cehd edeni, nefsi için mücadele edeni. Madem ayıracaktır, ayırmasının sırrı gereği bu imtihanlar kapalı olmak gerekir. İmtihandan kastımız en çok da Kur'an'da geçen ayetleri anlama, Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen hadisleri anlama mücadelesi. Yani bunun içerisinde mutlaka düz bir mantık demeli ki. Evet bunların içine bir anlam mertebesi var ve bu anlam mertebesi o mertebeye uygun olan insan için hususi konulmuştur demesi lazım. Mesela Kur'an'da tek bir zahiri anlam yok demek ki. Her ayetin kendi içerisinde zahiri, batuni hatta hadiste geçen ifadesiyle haddi, muttala yani mahruti böyle anlam mertebeleri var. O ayetin 3 ayetle yan yana birlikte ele alındığında ya da başka bir hadisle ele alındığında başka bir anlam mertebesi var. Doğru mu? Şimdi bunları anlama yolculuğu da aslında imtihanın bir gereği. İmtihan olunca her sebep açık olsa eğer çalışan kazanamaz. Şimdi biz bu imtihan noktalarında özellikle hadislerde çok yoğun tahşidat yapılan Hz. Mesih, Mehdi, Deccal, Süfyan, Kıyamet değil mi? Bu ve bunun gibi hadiseler nedir, ne değildir? Hadisler ışığında, ayetler ışığında bir bunları tanımlamaya çalışalım. Tabi bu tanımlama esnasında mesela birkaç bilgiyi önden vereyim. Kıyamete bakan hadislerde Sadece kıyamet zamanı güneşin batıdan doğma hadisi tam beyan edildiği gibi vuku bulacaktır. Diğer hadislerin ekserisi hep teşbihli hadislerdir. Yani içinde benzetmeler bırakılmış. Yani o derse çalışanların anlayabileceği meseleler bırakılmış içerisinde. Mesela çok vardır müteahhitler içerisinde ya şu topraklar var ya bak şimdi burada araba geçmiyor ama ne olacak bu topraklar? Acayip değerlenecek ya. Şimdi eskiden formun, marinanın olduğu yerler, biri denizin dibinde kıyılıktı, öteki portakal bahçesiydi. Şimdi onlardan daha değerli bir toprak var mı Mersin'de? Yoktur büyük ihtimal. Şimdi birileri anlamış onu. O cenahta, o cihette mücadele etmişler, Allah da açmış ona değil mi? Şimdi ahiret cihetiyle de birileri bu meseleleri anlasa, Mehdi, Mesih, Süfyan, Deccal, ona göre harekatını bina şunu da diyebilir. Ya evet bak, mesela kıyamet yakın diyebilir. İleride de Allah nurunu kesinlikle tamamlayacak, Kalbi buna tatmin oldu. Ben daha çok çalışayım, daha çok mücadele edeyim. O güzel günde Allah beni hisseder kılsın, ahirette bir aslan payı da bana versin diyemez mi insan? Diyebilir değil mi? İmanı artar bunları düşündükçe. Şimdi bu hadiseler Hz. İsa Mesih bahsedilen beyanlarda çok fazla teşbih bırakılmış. Okuyanın ancak nuru iman ile anlayacağı çok hadise bırakıldığından dolayı, böyle hadiseler suistimale de çok müsait hadiseler aslında. Mesela biz de yaşamıştık bir gün abi. Ya böyle hayale... Bir iki kez derslere gelmiş bir genç kardeşimiz vardı. Allah selametlik versin. Bu kardeş bir gün geliyor. Baktık konuşmaları konuşma değil. İşte ben seçildim. Ne diyordu? Padişahlar tarafından mı seçildim diyordu. Yani hani olmak istediği şeyi de yanlış kişi seçmiş. Yani onu da tam tutturamış falan. Ondan sonra cebinde pro vardı hatırlıyor musun? Çıkarıp çıkarıp duruyordu. Mehmet abi bak sen ve ben gibi dava adamları, bir de çekiyor ara gibi dava adamları zaferinden sonra pro kadar Gel şu proyu senle yakalım falan diyordu. <gülüyor> yani böyle o da inandırmış kendisini o cepte. O neye inandırmıştı? Ben neyim diyordu? O da Mehdi'ydi değil mi? Ha. Ha bu Mehdi. Önceki Mesih'ti değil mi? Evet. Bol, bol var. Yani Hazreti Mehdi her şey zıttıyla bilinir değil mi? Bir zatın kameti kıymeti karşındaki düşmanla bilinir. Hazreti Mehdi'nin karşındaki düşman Süfyan'dır. İslam Deccalidir. Hazreti Mesih İsa'nın karşındaki düşman da Deccaldir. Bütün dünyayı ifsat edendir. Vazifeleri budur. Hazreti İsa kendi döneminde geldiğinde yine kimin kıskançlığını vuruyor Yahudiler. Yahudiler orada da bozgunculuğuna devam ediyor. Hazreti İsa'nın değil mi yanında yakınında bir tane adamı sana şöyle yaparız, böyle yaparız, şunu veririz, bunu veririz diye o adamı tablamaya çalışıyorlar. O adam kim? Yahuda denen, diğer tabirle Judas denen bir ismi de Tatyanut. Biz Yahuda diyelim. Yahuda denen bir adamı etrafında 12 tane havari cihetinde insan var. Onlardan bir tanesini şey yapıyorlar. Yerini söyle Hazreti İsa'yı öldürelim diye. O da diyor ki yeri şurada, şurada, şuradadır. Sonra o adama diyorlar ki tamam önden sen git diyorlar Yahuda'ya. Yahuda önden gidiyor, bir bakıyor odada Hz. İsa yok burada dediği yerde. Sonra Allah Azze ve Celle Yahudanın simasını Hazreti İsa'nın simasına çeviriyor orada. Onunla birlikte gelen Yahudiler de nerede kaldı bu adam diye içeri bir giriyorlar. Bakıyorlar o adam orada. Simasını Hz. İsa'nın simasına dönüştürmüş Allah Azze ve Celle. Adam diyor ben hiç Hz. İsa değilim şöyleyim ikna edebilir mi? Edemiyor. Alıyorlar. Ne yapıyorlar? Adamı yani Yahudayı çarmıha geliyorlar. Hz. İsa için de bir tabir. Beşeriyet levazımatından tecerrütle Melek hayatı gibi bir hayata yükseldi diyor Hazreti İsa için. Üstad Hazretleri böyle bir tabir kullanmış. Orada Judas'ı da, o Yahudayı da Allah yüzünü değiştiriyor. Hz. İsa'nın yüzüne çeviriyor. Aslında kimi çakıyorlar orada? Yahudayı çakıyorlar. Tabii o bağırıyor, çağırıyor ama herif çoğulları dinlemiyor. Hadiste şöyle geçiyor. Hazreti İsa geldiğinde Mehdi'ye namazda iktida eder diyor. Yani Mehdi'ye tabi olur diyor. İşte böyle bir sırada. O cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, arınacak, temizlenecek. Teslis'ten, üçlemeden, şirkten Temizlenecek, kurtulacak. hakayı ki İslamiye ile birleşecek. Üstad Hazretleri'nin cümleleri. Şimdi burası çok önemli bakalım. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir. Bu cümleden kasıt şirkten arınacaklar, Müslümanlar ne derse onların dediklerine uyacaklar. İslam'ı seçecekler, İslam'a girecekler. Ve Kur'an'a iktida ederek o iyi sevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Alem-i semavatta cist ismi beşeriyesiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam o dini hak ceryanının başına geçeceğini bir muhbiri sadık bir kadiri külli şeyin vadine istinad ederek madem haber vermiştir madem haber vermiş haktır madem kadiri külli şey vaad etmiş elbette yapacaktır insana çok ümit veriyor hakikaten. Şimdi o zaman buradan çıkılan yorumla Allah'ın izniyatıyla Hazreti Mesih gelecek, önce o dini tasaffi edip temizleyecek. Değil mi? Işıklar arındıracak. Ardından ne olacak? İnşallah İslamiyete ferç ferç girecekler değil mi? Şimdi bu alem cinsinden olmayan bir şey bu aleme gelecek olursa Hazreti Mesih'ten bahsediyorum bir bedeni misalesi olması lazım. Mesela Cebrail bu aleme geldiğinde kimin kılığında gelmiş? Dıhye kılığında gelmiştim Bir sahabenin ismi Dıhye. Onun kılığında gelmiş. Güneş bu aleme hangi kılıkta gelmiş? Papatyanın Tarısı, elmanın kırmızı kılığında gelmiş. Demek Hazreti İsa da bu aleme tekrar gelecekse bir bedeni misalesi olacak. Çünkü bunlar insanların hani şimdi belki ne anlatıyor diye bakıyorsunuz da millet öyle bakmıyor. Ruhuyla mı gelecek, bedeniyle mi gelecek, ayrı mı gelecek ya bedeniyle gelecek işte yani aynı bu şekilde. Hazreti İsa ile ilgili onu tanıyacak mıyız, bilecek miyiz, görecek miyiz ile ilgili Üstad Hazretlerinin cümlesini okuyayım. Hz. İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarrep ve havası Nuru imanla onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Şimdi normal baksan insan der ki ya o bir peygamber, peygamber gelirse peygamberliğini ilan etmesi şart değil midir? Şarttır. Ama Hazreti İsa ahir zamanda kendi şeriatıyla gel, gel. gelmeyecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olarak gelecek. O yüzden onun kendisini bildirmesi ve açıklaması şart değildir. Geldiğinde kimin şeriatına tabi olacak? Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olacak. Yine risale Nur'dan bir yer okumam lazım. Ahir zamanda Hazreti İsa gelecek, şeriat-ı Muhammedi aleyhisselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki Ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyan küfriye, tabiatçılıktan, maddecilikten kaç insan imanını kaybediyor? Sayısız ve inkâr uluhiyete karşı, ben Allah'a inanmıyorum laflarına karşı, iyisevilik dini tasaffi ederek ve hurufattan tecerrut edip, ondan temizlenip değil mi? Şirklerden falan hep temizlenecek. İslamiyete inkılap edeceği bir sırada, İslam'a dönecek artık. Nasıl ki iyi şahs şahsı manevisi vah semavi kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Onlar da küfre karşı savaşacak artık İslamiyete girince. Öyle de Hazreti İsa, İsevilik şahsı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'i öldürür yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek diyor. İnsanlar bu şirk ve küfür bataklığından tamamen kurtulacak manasını söylüyor. Tabi bunun için hayata ne kadardan edecek, ne şekilde yapacak değil mi? Hani bunu şeyciyetiyle tefekkür etmek lazım ilmi cihette. Biz bunun keyfiyetini yoksa bir adam geldi kılıcıyla kafa vurdu, gözüyle bakarsan hiçbir şey anlayamazsın bundan. Keyfiyeti bu değil bunun yani. Bediüzzaman Hazretleri dinsizliği temsil eden az önceki cümlelerinde Deccal'in ciddi manada kuvvetli olduğunu aşikar etmektedir. Zaten her şey zıddıyla bilinir. Deccal'in o kadar ciddi bir düşman olması Ayetinde, Hazreti İsa'nın kim olduğunu belki anlayabilirsin. Öyle değil mi? Çünkü her şey zıddıyla bindir. Kötülük ne kadar kuvvetliyse iyilik de o kadar kuvvetlidir. Bu manadan baktığımızda aslında şu an bence hani bu alemin içerisinde evet bu doğrudur deyip belki ilan etme vaktini bekleyen çok çok insanlar var yani. Mesela bazen duyuyorsun o şekilde. İşte açmış adam Hristiyan görünüyor ama küçük sözlerden ders yapıyor falan değil mi? <gülüyor> Şimdi dedim ya İslam o günleri görecek diye. Şimdi bana zahirde desen ki İslam neye dayanarak bu günleri görecek? Benim zahirde tutunabileceğim bir tane delil yok. İslam alemi kanal alıyor. Dünyadaki güçler kimlerin elinde? Etrafımızdaki İslam dairesindeki insanlar ihtilafa düşmüş. Şekilcilik zirvede, öyle değil mi şekilcilik? Adam haç kaçırmaz, İşçisinin hakkını yer. Adam oruç kaçırmaz, dilinde oruç nerede? Her gün gıybet, her gün iftiradadır. Yani baktığında şekilcilik had da mana ve öz bitmiştir. Hani desen ki o güzel günler nasıl gelecek? Benim bir tane ümidim var. Hani Efendimiz Aleyhisselam Assaf savaşında. Ben kazıyorlar ya Sermanlı Farih'in fikriyle. Orada bir kayaya vurunca kıvılcım çıkıyor diyor ki kışla hanı sarayı bizimdir diyor. Hatta orada münafıkane ahlaklar ne diyor? Ya bizi birazdan öldürecekler sizin Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Diyor ki yok ileride kışla hanı sarayı bizimmiş diyor. Ana bakmak başkasının ahlakı. Bizim ahlakımız efendimizin ve Kur'an'ın vaadine güvenmek. İşte benim ümitlerimi arttıran hadise Kur'an'ın bir ayetinde geçen beyandır bak. Ayette nasıl geçiyor bak? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Güneşi üfleyerek söndürmek demek. Deneyelim mi birlikte? Ancak kendini dışarıdakilere güldürürsün. Onlar ağızlarıyla Allah'a nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Onur tamamlanacak mı? Vaat kimin? Ali abi, Veli abinin. Hayır. Kimin? Allah Azze ve Celle'nin vaadi. Şimdi bir insan buna inansa, ya Rab beni o zaman da hizmetinde kullan desen. Kış dönemiydi, şimdi bahardayız şalkantılı, yaz gelecek. Allah'ım ben şimdiden hazırlık yapıyorum bak sana öyle inanıyorum desen, Allah engin merhametiyle, ya bu kul hiç umudun olmadığı dönemlerde de beni bırakmadı. Ben de bunu kullanırım diye sana merhamet edebilir Ve bundan şerefli bir şey olamaz. Bu ayeti tefsir eden, merhum, elmalının yorumunu okuyorum size.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 Bu dönem gelecek, sonra kıyametin dehşeti görünmesin diye ehl-i iman ruhları kabz edilecek. Yani son 20-30 yıl o dönemin öyle bahsediliyor. O dönem ne olacak? Son 20-30 yıl Müslüman kalmayacak geliyorsun. Hakiki Müslüman kalmayacak. Evet, Abiler, ben bu dersleri hazırlanırken umut, ümit cihetiyle ben ona çok verimli geçti. İnşallah aynı verim sizde almışsınızdır diye düşünüyorum. Olayın özünü anlamak, isimlere küfür edip, hakaret edip kendimizi tatmin etmekten daha evla, daha önemli değil mi? Ulular, büyükler hep böyle yapmışlar. Allah bize bir nur iman denen gözlükten bu hadiselere bakmayı nasip etsin. Yes. Yeah. Ben bu dersleri çalışırken gerçekten çok kendi iç dünyamda geniş perspektiften bakabildim. Özellikle son okuduğum ayette Allah nurunu tamamlayacaktır. Bana inanılmaz ümit veriyor. İnanılmaz yani. Bu yıllardır aynı ümit veriyordu. Sadece biraz daha altını doldurdum ya biraz heyecanlandım açıkçası yani. Şuna heyecanlandım ya böyle biraz doğrudursak falan Allah orada da kullanır mı falan diye. Şimdi bu pencereden bakmak bilmiyorum sizin de işinize yaradı mı? Öteki türlü şuraya iki tane ismi alıp sabahtan akşama kadar çekiştirseydik bize ne kadar ne katabilirdi? Ben hazır olmadıktan sonra en kötü adam gelse beni kolay kandırır. En kötü olmasına da gerek yok. En yüce adam gelse beni talebe istemez zaten. Yani ben bunlar ne yapayım namazı kılmayan Mehdi'nin talebesi mi olur diye, değil mi? Belki o beni almaz. Yani buradan manayı murad etmek lazım. Kur'an benden nasıl bir yol çizmemi istiyor? Ben bir sahabeye, değil mi? Her biri yıldızdır. Kim tutunsa kurtulur, değil mi? Ben bir sahabeye nasıl benzeyebilirim yani? O hayatlara, imrendiğim hayatlara. Yani gündüzleri suvari gibi, geceleri bir zahit gibi nasıl olabilirim, değil mi? Bu mana bana bir geniş bakış açısı baktı mı? Dünya benim mahallemden ibaret değilmiş. Zaman benim 33 yaşımdan ibaret değilmiş. Daha genişmiş. Bu perspektifi bana kattı mı? Bana ümit verdi mi? Varsa bir Müslümana yakışmaz ama bir yeisden beni kurtardı mı? Değil mi? Şu an baktığında etrafa İslam üzücü bir durumda ama Allah'ın muradı bunun en güzel noktalara geleceğini garanti etmiş. Bir ayet mi yani. Sen iman ettiğin Kur'an beyan ediyor bunu ve bu insana ümit veriyor, şek veriyor, coşku veriyor yani. Demek bu hadiselere magazinsel cihetten değil, o kim bu kim şu kim öyle değil, sana düşen vazife ciheti itibariyle bakmak daha elzem bir mesele. Çok önemli bir mesele. Bir de şöyle bir olay var. Şimdi mesela madem Hazreti İsa, Hz. Mehdi küfrün belini kırmıyor. Madem belini kırmış, niye bu haldeyiz? Falan biri dese. Mesela dünyada büyük bir salgın hastalık var diyelim. Ben de şurada çıkıp büyük bir doktorum açıklama yapıyorum ve diyorum ki Ey insanlar size açıklıyorum. Odamda bu salgın hastalığın belini kıracak ilacı yaptım ve bu kesin hastalıktır desem. Siz sevinmez misiniz? Biz de seviniyoruz ama daha bu ilacın üretme safhası var, yayılma safhası var, kullananı artık kaç ay sonra iyileştiriyorsa o safhası var. İyi de ben bu ilacın belini kırdım diye sevinemez miyim? Sevinirim. Demek bu hadiselerin beli kırılmış ama vuku bulma süresi için ilaç biraz üretilecek, etrafa yayılacak, damarlara zerk edilecek ondan sonra onun iyileşme süreçleri var yani. Bir anda olabilir mi? Bedenin tahribi için aylarca bekliyorsun, ruhun tahribi için ne yapacaksın? Belki yıllarca beklemen icap edecek. Evet ilaç bulunmuş. Ne diyor? Küfrü mutlakın beli kırılmış diyor. Bunlar müjdeler yani. Ama ilacın kullanım safaları var. Onlar da bizim sabrımıza. Ama boş sabır değil. Tavuk gibi kuluçkada sabır. Altından civciv çıkacak şekilde sabır değil mi? Öyle köşede oturdum yan geldim yattım sabrı değil. Kuduçka sabrı, değil mi? Böyle öyle bir sabretceğin ki oturduğun yerden altından yumurta çıkacak yani. Allah'ın izni ayetiyle. Subhanekelâ İl melena İlleme Allâmtena İnne kenter hakim El Fatiham asli.